Geçen dersimizde Cenab-ı Allah'ın Kan Suresinin 17. ayet-i kerimesindeki hamdolsun biz onlardan önce yani Kur'an'ın ilk muhatapları olan Kureyş ve daha sonra süreç içerisinde e, gelen muhataplar öncesinde Andolsun biz onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık, imtihan etmiştik. verilen emirlere itaat edip etmeyecekleri hususunda onları denemiştik. O Firavun kavmine vece'ehum kerim onlara çok değerli, çok şerefli, çok üstün, bir Rasul gelmişti. Gerçekten Musa Aleyhisselam'ın Rasuller arasında özel bir yeri olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de de onun kıssalarının onun ve dolayısıyla İsrail bunları ile ilgili kıssalarının Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir yeri vardır. Kıssalar yeri geldikçe belirttiğimiz gibi sadece bir olanı biteni anlatmak değildir. Gaye bu olamaz. Veya bundan ibaret olamaz. Geçmişte olan bitenin özellikle Kur'an-ı Kerim'in o olan bitenin anlatıldığı bağlam içerisinde vermek istediği mesajları anlamak, kavramak ve idrak etmek icabıdır. Yani burada diyor ki bir Resul ile ilk sınananlar Resule karşı nasıl bir tutum takınıp, nasıl bir tepki verecekleriyle ilk sınananları sizler değilsiniz. Sizden önce Firavun kavmi de çok değerli bir resulümüz olan üstün ve şerefli bir resulümüz olan Musa ile denenmişti. Dolayısıyla size de ey Kureyşliler ve ondan sonra onlardan sonra kıyamete kadar gelecek bütün insanlık size biz bütün rasullerin sonuncusu bütün Önceki risaletlerin kendi risaletinde ve getirdiği kitapta, sünnet-i seniyede, dinde mündemiş olduğu yani muhtevalarını kıyamete kadar baki olmaya elverişli olan hükümlerini kapsayan bir Resul gelmiştir. Ve siz de ona karşı sergileyeceğiniz tutumunuzla Sınanmaktasınız. Dolayısıyla sınavı kaybedenler gibi olmayınız. O zaman onların başlarına gelenlerin bir benzeri sizin de başınıza gelecektir. Bunun yerine sınavı kazananlar gibi olmaya bakınız. Kazananlardan olmaya bakınız. Siz de bu son Rasul sınanıyorsunuz. Firavun kavmi ve İsrail nasıl Musa ile aynı zamanda onunla beraber Risalet görevini ifade eden Harun aleyhisselam ile ikisine de bütün Resullere, Peygamberlere sonsuz salat ve selamlar sonsuz itiramlar takdirler dualar İletiyoruz Rabbim kabul buyursun inşallah. Çünkü onlar o gerçekten insanlık için iyiliği, hayrı getirmekten ve bunu istemekten başka. Beşeriyetin kurtuluşu için ömürlerini az veya çok hatta bazıları öldürülmeleri pahasına da olsa Maddi bakımdan, dünyevi bakımdan mütevazi bir hayat sürenleriyle, Eyüp aleyhisselam, Süleyman, Davud aleyhisselam gibi hükümdarlarıyla ve çok varlıklılarıyla durumları ne olursa olsun veya İsa aleyhisselam gibi dünyanın ne kadar değersiz olduğunu iyi kavramış ve dünyevi dünyevilleşmenin en ileri dönemde en ileri seviyesinde olduğu bir zamanda gelen bir peygamber olarak gözlerini insanlığın dikkatlerini dünyadan ahirete çevirmek için çabalarını insan okuduğu, duyduğu, öğrendiği zaman son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı ve ahireti imar etmeye yönelik her şeyiyle beşeriyetin hayrına ve faydasına olan İslam dinini tebliğ ederken bir maksatları vardı, beşeriyetin imtihanı kazanması. Onun için beşeriyet, Resullerle sınanmayı iyi değerlendirmek durumundadır. Bu Resuller ne yapar? en önemli vazifeleri nedir? Kalatimce Musa Aleyhisselam'ın dile getirdiği ifade edilen, bize aktarılan şu en eddu ileyya ibadallah bana Allah'ın kullarını arızasız olarak, tas tamam ve eksiksiz olarak geri verin. İnsan daha önce gördüğümüz gibi Yasin suresinde belirtildiği gibi ya Allah'a ibadet eder veya şeytana ibadet eder. Allah'a ibadetin şekli ve tarzı bir tanedir, bellidir, değişmez. Şeytana ibadetin sayısız görünümleri vardır. Çağdan çağa, toplumdan topluma hatta belki insandan insana bile değişen halleri ve görünümleri vardır. Yasin suresinde diyor ki cenab-ı Allah bütün ademoğullarına seslenerek. Alam ahad ileykum ya bani Adem. Allah ta'budu şeytan. Ey Adem oğulları ben sizlere şeytana ibadet etmeyin. Innehu lekum mu mubin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Benni ibadet ve bana ibadet edin. Ede sıratu mustakim. İşte dostluğumuz budur. Dememiş miydi? Ben size bunu emretmemiş miydim. İşte şeytan ve şeytana ibadet şekilleri bu günümüzde dünyanın insanı esir alması şeklinde görünebilir. Zalim Düzenlerin son derece sinsi ve kurnazca insanı oyuncak ettiklerini göstermeyen son derece şeytani ve iblisane bir şekilde insanı kontrol ve hakimiyetleri altında bulunmalarının şekilleri ne olursa olsun. İnsan ister nefsinin esiri olsun, ister servetin esiri olsun, ister başkalarının esiri olsun. Eğer Allah'a ibadet etmiyorsa ki muhallerde ve benzerlerinde Allah'a ibadet etmesi mevzu bahis olmaz. O zaman Allah'ın kaybolmuş kullarıdır onlar. Başkaları tarafından zaptedilmiş, kontrol altına alınmış, gaspedilmiş Kullardır. İşte İslam insanı ister görünen ister görünmeyen, şeytani güçlerin bilinen bilinmeyen, fark edilen edilmeyen şeytani güçlerin tasallutundan ve egemenliğinden kurtarma eylemidir. Onları gerçekte kendi düşmanları olan adu-u değil mi? apaçık düşmanları olan iblisin ve şeytanın tasallutundan, hakimiyetinden kurtarıp, ondan sonra da Cenab-ı Allah'ın emrine, kulluğuna, itaatine geri iade etmektir. İnsan sadece Allah'a ibadet ettiği zaman, sadece Allah'ın hükümlerine boyun eğdiği zaman, Sadece Allah'ın çizdiği sınırlar içerisinde yaşadığı zaman özgürlük. Ne demek diyeceksiniz? Hem sınırları içerisinde yaşamaktan, hem Allah'a itaat etmekten bahsediyorsunuz, hem de özgürlükten bahsediyorsunuz. Evet, çünkü Allah dışındaki bütün sistemler, ifade güçler, sultanlar, tasavvutlar, idareler hepsi mahluktur. Mahluk kendisi gibi hatta bazı hallerde veya birçok durumlarda kendisinden dahi çok aşağı mertebelerde bir başka mahluka veya bir takım mahluklara itaat ederse siz söyleyin bu özgürlük olur mu? Bunun farkında olup olmamasının hiçbir kıymeti yok. Ama Sadece insan Allah'a ibadet ettiği zaman özgür olur ve bilinçli olarak Allahü Teala'nın kendisine tanıdığı özgürlük alanını tercih eder. Çünkü gerçek manada insan ancak Allah'a kul olduğu zaman özgürlüğünün farkına ve zerkine var. Beni kontrol eden, bana sınır çizen, benim gibi bir insan değildir. Benim gibi bir yaratılmış değildir. Nefsimin hevası değildir. Şeytanın çeşitli uşaklıklarını, çeşitli şekillerde uşaklıklarını yapan beşeri güçler değildir. Mal değildir, para değildir, servet değildir, arzular, şehvetler değildir. Benim kulluğumun sınırlarını belirleyen ve kulluğumun içerisini ifade ise dolduran Beni ve bütün kainatı yaratan bütün kainatı kendi Emir ve buyruklarıyla vaz etmiş olduğu o müstesna ve mükemmel nizamıyla yöneten Allah da benim hayatımı düzenliyor tanzim ediyor ve ben bu yetkiyi bu yetkiyi yalnız kendisinde gördüğüm zaman Özgür olabilir Güneş ay yıldızlar mevsimler. Efendim hayvanlar, canlılar, cansızlar, bitkiler, hatırımıza gelen her ne varsa, deniz, dağ, ova, her şey. Allah'ın emriyle hareket ediyor Ve Allah'ın emriyle bu hareketin neticesinde gördüğümüz şu müstesna ve muazzam nizam ve intizam var. Şimdi biz faydamıza, her şeyiyle bize hizmet eden bu muhteşem kainat düzenini yaratanın bize de bir hayat nizamı, inanç akide nizamı veren Cenab-ı Allah'ın bunları bizim emrimize ve faydamıza yaratmışken derdi bizi esir etmek midir? Haşa. Derdi bizi kendisine kulluğun zevkine ve şerefine eriştirmektir. Daha doğrusu onun meselesi hikmeti. Burada dert kelimesinden kastımız o olmalı. Odur ya. Onun bundan hikmeti bizim Allah için salih kullar olması. Unutmayalım ki bizim ona ibadetimizin de bir faydası yok. Ona itaat etmemizin, onun nizamına uygun hareket etmemizin de bir faydası yok. Ona bir faydası yok. Ona karşı çıkmamızın, emrine itaat etmeyişimizin de bize ona bir zararı yok. Fayda ve zarar biz insanlar içindir. Bu halde aklımızı idrakimizi kullanalım ve hürriyetimizi kime teslim edeceğini daha doğru edeceğimizi, daha doğrusu hürriyetimizi kimin yasalarına hükümlerine göre kullanacağımızı tercihimizi neden yana kullanacağımızı bildirmişler. İşte Musa Aleyhisselam Allah'ın kullarını bana geri verin derken ben onları Allah'ın onlara tanıdığı ve özgürlüğün ta kendisi, gerçek özgürlüğün ta kendisi olan Allah'ın hudutları çerçevesinde yaşatacağım, yaşamanın yollarını onlara göstereceğim. Bu hususta onlara ben rehberlik edeceğim. Çünkü rasulun emin. Ne bana verilen risalete ben hainlik ederim, ne kendilerine Rasul olarak gönderildiğim sizlere Herhangi bir şekilde hainlik eder. Ben güvenilirim. Bir Resul ümmetine ne zaman hainlik eder? Allah'ın kendisine verdiği ve tebliğ etmesini emrettiği risaleti kısmen veya tamamen gizlediği zaman. Resuller için bu mümkün değildir. Çünkü onlar emin insanlardır. O emanetle Allah'tan aldıkları ve bildirmekle görevli oldukları Allah'ın şeriatini hükümlerini tebliğ ederler. Bu emanet, bu güvenilirlik ve Allah'ın vahyine mazhariyet, Allah'ın vahyine muhatap olmak, hangi sistemin sahibinde veya sistemin kurucusunda ya da kurucularında var? Onlar kimlerin vahyiyle hareket ediyorlar? Allah'ın vahyiyle hareket etmiyorsa, insanın, tel, şeytanın telkinleriyle hareket ediyorlar. Nefislerinin telkinleriyle hareket ediyorlar. Nefis ve şeytan, insanı helak etmek üzere, işbirliği yapan biri içimizden, biri dışımızdan. Bizi batıla sürüklediği sürece nefsimiz bize adalet ediyor demek. Biz de düşmanımızın takipin çisin takipçiliğini yapıyoruz, onun dediğini yaparsak demektir. Ama nefsimizi hududullah çerçevesinde, Allah'ın sınırları çerçevesinde disipline edersek, o zaman nefsimizi de şeytana kaptırmamış oluruz. İçimizden şeytanla iş yapan bir dahili düşman bırakmamış. <Sessizlik> Böylelikle küfür ve inkarın aslında olmaması gereken, hiçbir mantıki, akli izahı bulunmayan Allah'a karşı büyüklenmek olduğunu da öğreniyoruz. üstünde. Musa Aleyhisselam diyor ki Allah'ın kullarını bana geri verin. Sakın Allah'a karşı üstünlük duygusuna, büyüklenmek duygusuna kendinizi kaptırmayın. Çünkü böyle bir şey vakıa ile örtüşmez. Vakıaya tersidir. Allah'ın dinine karşı, Allah'a karşı, Resulüne karşı, getirdiği şeriata karşı büyüklenmek netice itibariyle şeytanın önünde yerlere eğilmektir. Sen önünde eğilmesi gereken boyun eğilmesi boyun eğmem gereken Allah'ın önünde gerekli itaat ve teslimiyeti göstermez, onun huzurunda eğilmezse o zaman seni böyle bir horluk ve hakirlik bekliyor. Onun için Allah'a karşı büyüklenmek değil, Allah'ın emirlerine, hükümlerine, şeriatine teslimiyet bizi kurtar. Onun hükümlerine karşı büyüklenmek helake götürür. İnni etikum bisultanin mubin Çünkü ben size besbelli, açık seçik bir delil, bir otorite, bir burhan, bir belge ile geliyorum. Onları size getiriyorum. Kendinden o kadar emin. Niçin? Çünkü getirdiği vahyin ve muhataplarına takdim ettiği inanç ve hayat düzeninin ne kadar insanlık için faydalı, önemli ve birebir gerçekleriyle örtüşen büyük bir hakikat yumağı olduğunun farkındadır. Ve inni ıltu birabbi ve rabbikum Ben siz beni taşlarsınız diye Rabbime benim de Rabbime sizin de Rabbinize yani benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan o yüce zata sığınırım. Niye? Ben sizin bana eziyet etmenizden Allah'a sığınırım. Bunun iki manası var ve olabilir. Sizin bana eziyetiniz beni yorar. Dolayısıyla insanın selamet ve esenliği istemesi ona talip olması onun için şeriate aykırı olmayan yani meşru olan yolları takip etmesi ve bunun için de dua etmesi olmayacak bir şey değildir. Hatta bir nebinin sünnetidir. Peki siz beni taşlarsanız ben eziyet çekebilirim. O zaman taşlamamız Dolayısıyla Rabbim için bu eziyete davam uğrunda katlanırım. Fakat beni taşlarsanız siz ne kaybedeceğinizi musunuz? Onun için Musa Aleyhisselam'ın bu sığınması sadece kendi adına bir sığınma ve böyle bir şeyden korunma isteği değildir. Onların da ki nihayet onun çekeceği şey belki taşlanmaktan dolayı eziyet çekmektir. Bu da Allah için çekilir. Vesile olur. Ecre vesile olur. Ama onlar bu işi yaparlarsa helak olurlar. Ölümden önce tövbe etmezlerse gerçekten helak olurlar. Burada... sığınmanın, daha doğrusu taşlamanın kendisini tenkid etmek, dinini tenkid etmek, aleyhinde konuşmak, aleyhinde propagandalar yapmak anlamında olduğu da söylenmiştir. Ve illem tu'minû li <Sessizlik> fa'tezilû Sanki bu ayeti kerime bildiğimiz maddi taşlamaktan Allah'a sığındığını gösteriyor. Çünkü onlar seni tasdik etmiyoruz demekle yetinmeyip aksine davasını alanını daraltmak hatta hapsetmek, hatta ikinci, üçüncü kişilere ulaşmasını önlemek için onu öldürmek daha isteyeceklerdir. Onun için diyor eğer bana iman etmezseniz ya iman etmediğinize göre bu iman etmeyişinizi sürdürecek olursanız bari benden uzak dur. Bana ilişme. Bu sizin için de daha faydalı olacaktır. Niçin? Bu çünkü yalanlamanıza ek olarak size böyle bir büyük vazife size karşı Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu büyük risalet vazifesini ifa eden kimseye zarar vermek gibi bir vebali işlememiş olursunuz. Vebaliniz katberleşmiş olmaz. Sadece davayı reddedersiniz küfürle birlikte bir de peygambere eziyet, günahını katmamış olursunuz. Birisi vardır, sadece inanmıyorum der. Bir diğeri inanmıyorum demekle birlikte Resul'ün getirdiklerini tenkit eder, dil uzatır, başkası alay etmeyi de buna katar. Bir başkası, Peygambere aziyeti de buna katar. Bir başkası başka insanların o peygambere ulaşmalarını engellemeye çalışır. Yani peygamber ne kadar davasını tebliğ etmek ve ulaştırmak istiyorsa o da o davanın olduğu yerde sınırlarında hapsolması için elinden gelen her şeyi yapar. Bu kadar davaya karşı düşmanlık eden ve var gücüyle Gayret gösteren ile bir şekilde inanmayı bir kenarda duran ve başka hiçbir şey yapmayan insanın elbette dava karşısındaki durumları farklı olduğundan ötürü ve balleri de farklı olacaktır. İşte Musa Aleyhisselam onlara bari günahınızı kabartmayın, artırmayın, çoğaltmayın. Bana iman etmiyorsanız orada kalın. Daha fazlasını yapmayın hiç olmasın. Bu aynı zamanda bir Resul'ün ümmeti için kafir dahi olsalar her durumda onların hayırlarını ve iyiliklerini istediğini gösteriyor. Bu gibi Rasullerin, önderlerin, davet adamlarını, bencillikten bu kadar sıyrılmış muhataplarının her durumda hangi tavrı takınırlarsa takınsınlar, kendileri için daha hayırlı olmasını olabildiği kadar, daha hayırlı olanını istemesi kadar bir ali cenahlık, bir büyük şahsiyet büyüklüğü, unuluğu, ben Zubayr sona Ondan sonra Musa Aleyhisselam belli bir süreçten sonra onların talepleri olan bütün mucizeleri hatta gösterdikten sonra onu inkar etmeleri üzerine kabul etme işleri üzerine feda Rabb. Rabbine şöyle yalvardı. Enneha ula'i kavmû münsimûr. Bunlar günahkar bir topluluktur. Doğa gerçekten müminin en büyük sıvırlarıdır. Çünkü dua Allah'a sığınmaktır. Dua ile biz, bizi ve kainatı yaratan el-ali, el-azim, el el-rahman, el-rahim, el-aziz, el, -azim, el, el, el, -rahim, el, -aziz, el olan alemlerin Rabbine sığınlaktır. Ya Rabbi ben yapacağımı yaptım diye aczini itiraf ediyor. İbadet, kulluk etmek, kulluk ettiği kimsenin önünde acizliğini, çaresizliğini, gücünün son derece mahnut olduğunu itiraf etmektir. Ya Rabbi bunlar günahkar bir topluluktur. Artık durum hüküm senindir. Ne istersen onu yap. İşin sonunda Musa Aleyhisselam Allah'ın kullarını bana verin demişti ya başta gördüğümüz ayet-i kerimelerde. Peki ne oldu? Onların esareti devam mı etti? Firavun'un işkenceleri altında çalışmaları, ezilmeleri sürdü mü? Hayır. Sessiz bi ibadi Leyla. Gece vakti kullarımı al ve yola koy. Kullarımı al ve yola koy. Hani sen istemiştin sana geri vermelerini o kulları. Onlar da sana vermemişlerdi ya. Benim de muradım onları Artık Firavun'un esaretinden, Firavun zulmünden, Firavun'un o ceberut zalim nizamından kurtarmak istiyorum. Kurtarma vaktim geldi ve bu büyük vazifeyi senin vasıtanla gerçekleştirmek üzere ey Musa kullarımı al ve geceleyin yolakol. cenab Allah'tan bu ümmete de tabi mübüvvet, risalet kapıları kapandı. Bu ümmeti zalimlerin, çağımızın küçüğüyle büyüğüyle, siravulların esaretinden zulmünden, onların kahredici müminlerin çilelerine çileler katan, çilelerine çileler ekleyen, bu zalim nizamların başlarındaki tiramların zulmü metasulumdan kurtaracak Allah'ın kullarını gerçekten Allah'ın nizamının özgür şartları içerisinde yaşamalarına vesile kılacak Musa Aleyhisselam emsali onu takip edecek gerçek özgürlük bayraktanları tanrıları lütfetsin. Ve bunları en hayırlı muvaffakiyetlere ulaşsın. Geceleyin kullarımla yola koyun. İnnekum muttebeûn. Şu anda yani tehlikeyi hemen haber veriyor ki yoldayken paniklemesinler. Nitekim panikliyorlar da. Eyvah! Firavun ve kavmi bizi yetiştiler. yetişti diyor. Ama Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın vaadine olan imanı galekalla inne ma'a rabbi asla onlar bize yetişemeyecekler. Rabbim benimle beraberdir ve bana bir çıkış yolu gösterecektir. İman bu gibi kritik hallerde kendisini gösterir. Kendisini ve etkisini gösterir. Musa aleyhisselam'ın bu sözü söylemekte onu haklı çıkartacak zahiri hiçbir şey yok. Zahir vaziyet, görünen vaziyet. Eyvah! Bizi yetiştiler. Le'inna lemudrekun. Arkamızdan yetişildi diyenleri doğru diyor. Niçin? Çünkü geldiler denizin tam kıyısına, arkadan da amansız ordularıyla firavun ve askerleri geliyor. Kendilerinin elinde kendilerini savunacak hiçbir şey yok. Uzun bir yolculuğa çıkacaklar. Dolayısıyla ancak hayatiyetlerini sürdürebilecek kadar bir şey. Hatta bile almadıklarını söyleyebiliriz. Çünkü İsrail oğullarının 12 koluna sıftına su kaynağı teşkil eden o malum taş Musa Aleyhisselam'ın mucizesi asasıyla su kuş kutacak. 12 tolar kuş Taş beraberle dedi. Suya da gerek yok. Yemek de var. yiyecek bir şey de almamışlar. Çünkü cenab-ı Allah geri geldi onlara men mesel vahiydi. Yani normal şartlar altında bu azıksız, büyük kalabalık, silahsız, güçsüz, imkansız arkadan yığın yığın teçhizatlarıyla birlikte gelen büyük bir ordu ve önlerinde deniz. Musa Aleyhisselam asla Rabbim benimle beraberdir, bana bir çıkış yolu gösterecektir. Ve gerçekten de öyle oluyor. 24. ayet-i kerime arada cereyan eden ve başka surelerde anlatılan asasını denize vurma emrini ve onun üzerine denizin yarılmasını, denizin yolun sağında ve solunda kocaman dağlar gibi yükselmesini, denizin ortasında onlara kubkuru bir yol açılmasını başka yerlerde zikrettiği için burada iktisarla geçiliyor ve diyor ki. Ey Musa senin asanı vurarak açılan bu deniz asanı vurduğun takdirde tekrar kapanır. Onun için bu ayet-i kerimede 24. ayet-i kerimede ona şöyle Ve وَتْرُكِ Bahra رَهْوَى Denizi bu açık haliyle bırak. Sakın asanı deniz kapansın diye yere veya denizin kıyısına vurma. Allah bir muallim. Cenab-ı Allah ifadelerinde ise, nebilerinin mucizesi olmak üzere ve ayrıca kendi kudretini gösterip emrini gerçekleştirmek ve tahkik etmek üzere, bu şekilde olaylarla müdahalesi çoktur. olaylara müdahalesi. وَتْرُكِ الْبَحْرَرَهْوَا اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ Ey Musa denizi olduğun gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak ordudur. اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ Suda boğulacak. Bakınız bu söylenecek bundan sonraki ayet kelimeler bir manada hepimiz için düşüncü, düşündürücü yönleri olan ayetlerdir Suda boğulan Firavun kavminin geride neler bıraktıklarını anlatacak daha önce gördük Zumer suresinde ve başka surelerde Firavun'un da onları getirdiği yeri gördük Firavun Askerlerini, adamlarını getire getire nereye getirdik? Dünyada suda boğuldular. Ahirette de cehenneme götürdü. Cehenneme gidecekler. Onlar diyor dünyada suda boğulacak bir ordudurlar. Şimdi peki bu ordu geride ne bıraktı? Neler bırakmadı ki? Buyurun. 25. ayet-i kerime diyor ki kem tereku min cennatin ve ucun onlar geride nice pına bahçeler bağlar, bahçeler, bostanlar, pınarlar bıraktılar. ve zulu'in ve mekamin kerim nice ekinler, tarlalar, bahsun vermek üzere ekinler ve çok şerefli ikamet yerleri mezkenler, mutlar, savinar, uçklar, raktlar. Ve nâmâtin kanu fiha fakihin ve kendilerine bolca verilmiş ve içinde neşeyle nimetlere gar kormuş olarak yaşadıkları nimetler bıraktılar. Dünya nimetleri içerisinde yüzen kimseler bunlara aldanmaz. Hiç birisinin nimetleri, Firavun kavminin nimetleri o zamana kıyasla kadar değildir. Ve hiçbirisinin kendilerini korumak üzere Firavun gibi orduları da yoktur. Ama bırakıp gittiler. O hâde, mümine yakışan nimeti terk etmek değil. Nimeti Allah'ın emrine uygun yerlerden elde etmek ve Allah'ın razı olacağı şekilde o nimeti kullanmak ve tasarruçta bulunmaktır. Nimeti azgınlık için, başkalarını ezmek için, zulmetmek için daha çok başkalarını sömürmek için insanları kendisine köleleştirmek için kullanmak İslam'ın istediği nimet değildir. Daha doğrusu İslam'ın istediği tarzda nimeti istihdam etmek kullanmak değildir. Nimet Allah'ın emrettiği yerden elde edilir ve Allah'ın emrettiği şekilde Kullanılırsa gerçek nimet olur. Öyle bir nimetin sevabı, mükafatı, hayrı, güzelliği dünyayı aşar, ahirete de ulaşır. Çünkü sen dünyada iken o nimetleri kendi sınırlarını aşarak başkalarının da hayrına kullanıyorsun. Cenab-ı Allah da mükafat olarak senin nimetleri güzel bir şekilde kullanmana karşılık. O nimetlerin hayır ve bereketini ahirete taşıyacaktır. Ahirette onları karşına çıkaracaktır. Onun için başta söylediğimiz gibi ve geldikçe tekrar etmeye çalıştık, çalışacağız. Bu kıssalardan gerekli ibreti alalım. Kıssaları sadece böyle bir, ne güzel hikayeler. Ya neler olmuş be! Vay be bu da olmuş! Tamam hayretimizi şey edeceğiz fakat Cenab-ı Allah bunları vay be diyelim duralım için değil. Ya bunlardan gereken ibretleri alalım. Bunlardan gereken ibretleri alalım diye anlatıyor ki biz dilimiz döndüğü kadar hatırımıza geldikçe, dilimiz döndükçe fehmimiz, ilmimiz yettiği kadarıyla bunları sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Kezalik işte durum böyle ve evresnâhâ kavmen âkharîn Başkasına miras bırakılacak olan nimetlere fazla bel bağlanmıyor. Bu nimetleri ebedileştirmek ebedi nimete dönüştürmenin yollarını var. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz soruyor. ayet kelimenin Kerime'nin malini biraz sonra vereceksiniz. İnşallah. Soruyor. Hanginiz mirasçılarına bırakacağı malı, daha doğrusu mirasçılarının malını kendi malından daha çok sever? Soru gayet açık. Ashab-ı kiram da son derece açık yürekli bir cevap veriyor. Ya Resulallah Hepimiz kendi malımızı, mirasçılarımızın malından daha çok severiz. Sizin malınız mirasçılarındır. Şöyle veya şöyle yani ellerini sağa ve sola malını hak yolda dağıtırcasına beden diliyle bir hareket göstererek şöyle ve şöyle yapanların üstesine diyor Aleyhisselatü onlar müstesna. Gerisi bunu yapa, yaptığınız kadarı sizin malınızdır. Yani ahirette sevabını görürsünüz. Öbür bir mirasçıların malı olacak. Ne yapacakları Allah bilir. Ne yapacakları Allah bilir. Ha, ben malımın tümünü dünyada infak edeyim mirasçılarımı öteliksiz bırakayım. Hadisin dediği o değildir. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki malının tamamını hak yolda vakfetmek isteyen sahabiye diyor ki senin diyor bırakacağın mirasçılarını varlıklı bırakman beş parasız insanlara avuç açacak bir halde bırakmandan hayırlıdır bir sahabi yine soruyor ya Resulallah bir dinarım var Kendine harca diyor. Ya Resulallah bir dinarım daha var. sevceni harca diyor. Ya Resulallah bir dinarım daha var. Aile halkını harca diyor. Çoluğuna çocuğunu harca diyor. Ondan sonra diyor fakirler sıra gelir. ihtiyaç sahiplerine sıra gelir. Dolayısıyla biz mal ve mülkün de halifesiyiz. Sahip olduğumuz her imkanın bir manada halife olarak Cenab-ı Allah'ın emrettiği şekilde tasarruf sahibi olmak durumundayız. İşte diyor ki bu Firavun kavmi Musa aleyhisselamın hak davetine karşı direnen Firavun ve kavmi ne yaptılar? Geriye bağlarını, bahçelerini, pınarlarını, ekinlerini, çok güzel konaklarını içinde çok rahat, mutlu öyle zannediyorlar. Yaşadıkları türlü türlü nimetleri geride bıraktılar. Nice nimetleri geride bıraktılar. Kezalik. İşte durum bundan ibaret. Ve evresnehe kavmen ahaliyy. Biz bütün bu geride bıraktıklarını başka bir kavme bıraktık. Başka bir topluluğa bıraktık. Onlara miras kalacak. Çok kavimler helak olmuştur. Çok insanlar ölmüştür. Büyükleri, küçükleri, müttakileri, günahkarları, nebiler, ümmet fertleri, nebilere karşı gelenler, herkes elbette er veya geç ölecektir. Ama dünya hayatından ayrılan... Her bir insan için yeryüzü ve gök ya ağlar veya oh ondan kurtuldum der. Bu gibi buyruklar adeta kainattaki bütün mahlukatın hı? ayrı bir ise bizim gibi fakat fark edemeyeceğimiz bir şekilde. Duyan, duyarlı hisseden ki insanın hayatiyetinin en önemli şeyi bu duyanlılığıdır. Akıl ve melekelerinin yerinde olduğunun en önemli göstergesi olaylardan etkilenmesidir. İşte bu kimseler Firavun ve kavmi için ölüp gitti. Yer ve gök onlar için ne dedi, ne yaptı? veya ne yapmadı. Bakın yani onların konumlarını anlatmanın yanında yer ile gök için kullanılan ifade çok etkileyici. Çok düşündürücü. Nasıl olduğunu elbette biz bilemeyiz. Ama Cenab-ı Allah bize anlatıyor hadis. Ne anlatıyor? Sema beket aleyhim sema ve'l Gökte, yerde onlar için ağlamadı. Aksine gök ben bu gibi kimseleri altımda, altımda yani gölgemde barındırmaktan kurtuldum. O oh oldu. Yerde bu gibi kimseleri taşımaktan yorulmuştum zaten. Üzerimde işledikleri günahlar, masiyetler, kötü amelleri ben kurtuldum. Gökte, yerde onlar için ağlamadı. Müfessirlerin beyan ettiklerine göre her bir kişinin, her bir insanın gökte amelinin yükseldiği bir kapı vardır. eğer bu kişi ölürse ve mümin ise o kapıdan semadaki gökteki o kapıdan ameli yükselmeyeceği için gök onun için ağlar. O salih insanın o güzel amelleri artık benim ona ait olan bu kapıdan yukarı çıkmayacak diye sema üzülür ağlar. Yerde benim üzerimde Allah'a itaatle yürüyüp duran, benim üzerimde nereye gittiyse Allah'a itaat eden kişiliği ve özellikleriyle oraya giden ve beni öylece bahtiyar eden o kişiyi kaybettim diye düşünüyorum. Yer ile gök için farklı daha başka özellikler de var. yer, mescitler, ibadet yerlerimiz, azalarımız, organlarımız, iyilik yaptığımız kimseler, varlıklar hep bize şahitlik edecekler. Yer diyecek ki ya Rabbi filan kulun mu? Filan yerlerde şurada, burada benim üzerinde şu kadar secdesi var diyecek. Şu kadar kıyamı var, şu kadar namazı var. Diyecek. Onların şahitliği olacaktır. İşte üzerinde sezde eden, Allah'a itaat eden, itaatini sürdüren o kulu kaybedeceği zaman yer ağlayacak. Öyle salih bir insanın amelleri kendisine yükselmemeye başladığı zaman da gök ağlayacak. Yerin ve göğün Kendisi için ağlayacağı insanın ağlamalarına sebep olan amellerinin kıymetine bir bakınız. Ama Firavun kavmi ve onların emsali olan zalimler ve zalimlerin ifade elindeyse yandaşları, emir kulları, kapı kulları için böyle bir şey söz konusu değil. Aksine. Yerde gökte Onlardan ve yaptıklarından rahatladık Diyecekler Ağlamayacaklar, üzülmeyecekler Ve mâ kânû Ve Helak edilme vakitleri Gelince ayrıca onlara Mühlet verilmedi Mühlet verilmedi Peki öbür taraftan ne oldu? İsrail oğullarına Ve lekad necceynâ Beni israîle minel azâbil Andolsun biz İsrail oğullarını hor kılıcı, alçaltıcı azaptan kurtardık. Bu azabın simgesi sebebi adeta kendisi kimdi? Min Firavun. Firavundan kurtardık. Adeta azap, işkence Firavun'un kendisiydi. Çünkü bütün bu azab ve işkenceler, okullarını esaret altında bulundurma var, onları küçültmeler, ezmeler, olmadık angarya işler ve merler, hiçbir hak ama ondan kaynaklanıyor. Zalimlerin önderleri, bütün zalimler kopsunlar. Fakat zalimlere ve zulümde önderlik edenler daha çok korusun. Cenab-ı Allah iyilik yapanların amellerini boşa çıkarmayacağı gibi zulüm ve haksızlık yapanların da zalimliklerini yanlarında bırakmayacaktır. Yoksa başta biz insanlar olmak üzere kainatın yaratılmasının Hiçbir hikmeti olmaz. Cenab-ı Allah ile mazlumu aynı kefede tutmayacaktır. Cenab-ı Allah mümin ile kafiri münafıkı aynı kefede tutmayacaktır. Zalim ile mazlumu aynı kefede tutmayacaktır. Dolayısıyla kendimize ve davranışlarımıza Hal ve hareketlerimize amellerimize dikkat etmesini bilmeniz lazım. Peki niçin? İsrail oğullarını o horlayıcı, alçaltıcı azaptan, Firavun'dan kurtardık? Çünkü Firavun innehu kana aliyen min musrifin Firavun kendisini üstün gören ve Günahkarlıkta haddi aşan kimselerden. Kendisini üstün gören ve günahkarlıkta haddi aşan bir kimseydi. Peki İsrail oğullarında bu imtiyaz nerede? Niçin? Koca bir peygamber, hatta iki peygamber beraber onlar için mücadele veriyor. Hem de Firavun karşı. Cenab-ı Allah bu kadarıyla yetmiyor. Onları denizden kurtarıyor, onlara Tevrat indiriyor vesaire. Ne oldu? Bunların bunun bir sebebi var. Niçin yaptı? 32. ayet-i anlatıyor. Diyor ki: "Valakadhtarnahum ala ilmin alal alamin." Andolsun biz onları o zamanın alemleri ne göre bilerek seçip üstün konumustuk. O zamanki alemlere göre bilerek seçip üstün konumustuk. Demek ki seçilmeye layık bir halleri ve durumları vardı. Bunun ifade ettiği bir diğer mana şu Bir ümmetin, bir toplumun hali ne ise onun layık olduğu toplumdur. Layık olduğu durumdur. Ona liyakati bu kadardır. Nitekim Hasan-ı çok ilginç bulduğum bir anekdotunda buna benzer bir mana ile şöyle diyor. Soruyorlar ona. Diyorlar ki şu haccacın ne kadar zalim olduğunu görüyorsun. Diyor. Sen duası kabul olunan birisisin. Allah'a dua et de bizi şu zalimden kurtarsın. Yani an önce canını alsın kurtulalım. Haccacı zalim ifade ise ineği kendine çuvaldızı başkasına dercesine diyor ki korkarım o giderse sizi domuzlarla maymunlar gelir yönetir. Yani siz evvela kendinize çeki düzen verin. Şu andaki vaziyetinizle haccaç gibi bir zalime layıksınız. Niye takım Cenab-ı Allah da böyle demiyor mu Ra'd Suresinde on birinci ayet kelimesinde? Saydül la yuğyiru ma bi qoumin, hatta yuğyiru ma bi edir. İşte en büyük inkılap, en büyük devrim budur. İnsanın içinde, ruhunda, değerlerinde, ahlakında, aklında, fiklinde, inançlarında, davranışlarında gerçekleşen devrim. Biz Müslümanlar olarak kendimizi her şeyimizle İslam'ın emirlerine ve hükümlerine teslim etmezsek, etmediysek ve bunun için ümmet olarak yeterli bir miktar ve keyfiyette, yani kimiyet ve keyfiyetimiz ümmete hakim olan zalim nizamları değiştirecek kadar yoğunlaşmamışsa maalesef bu olumsuz haller devam edecek. O halde herkes eğer kendi çapında İslam'ın hakimiyetini kendi bünyesinde ve çevresinde kendisine bakan emri altında olan muhitte ortamda gerçekleştirmiyorsa hiçbir kimse ben Allah'ın dininin hakim olmasını istiyorum bu dava için ortadayım falan gibi bir şey söylemez kendine uygulamadığını başkasına kendine geçiremediğin sözü başkasına nasıl uygulayacaksın nasıl geçireceksin hem insanın sözüyle amelleri arasında bir uygunluk bir paralellik, bir örtüşme olması gerekmiyor mu? Yani kısacası ümmet olarak biz Ferhum <gülüyor> Ziya Paşa'nın dediği gibi olmayalım. Diyor ki onlar ki dünyaya laf ile verirler nizamat bin türlü teseyyyüm bulunur hanelerinde. Yani dünyaya düzen üstüne düzen verirler, sözleriyle. Ama kendi haneleri, evleri bin bir türlü derbederlik içerisinde. Bu çelişkiden Müslümanlar olarak ne kadar çelişiyorsak, o kadar kendimizi kurtarmamız lazım. 33. ayet kereyede de buyuruyor ki Cenab-ı Allah fi böyle biz onlara öyle ayetler verdik ki yani Musa Aleyhisselam'a verdiğimiz mucizeler Dolayısıyla onlara verilmiş oluyor yani onların gereken ibretleri almaları için mefii be buradaki bela sınlama demek veya nimet demek Çünkü bela kelimesi aynı zamanda nimet anlamındadır Andolsun Biz Musa'ya apaçık nimetler ihtiva eden birçok ayetler vermiştik. Bu ayetler Musa Aleyhisselam'a verilen ayetler kıyamete kadar ümmet için müminler için geçerli ayetlerdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında da onun da ona da verilen en büyük ayet elbette ki mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an da nimetlerin en büyüğüdür. Yüce Rabbimiz bu müstesna nimetten ihmal ettiğimiz ya Akif'in dediği gibi açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına ya üfler geçeriz bir ölümün toprağına diyor. Yani falcılık için Kur'an açarız ve da ölüler için Kur'an okuruz. Ama diyor ki hele inmemiştir Kur'an bunu hakkıyla bilir ne mezarda okunmak ne defa bakmak için. Kur'an-ı Kerim'i mezarda okunan bir kitap mushaf-ı şerifi duvarlarda asılı duran bir kitap olmaktan çıkartıp hayatın tam ortasına hakim kılmak, ortasına da çevresine de, sahasına da Kimse böyle sıf ortasında dibi pişallamasın şey diye mecbur ediyimi açmış oluyoruz. Ortasına da sahasına da hakim olmayı, hepsimiz başta olmak üzere çünkü merkez biziz. Her zaman herkes kendisini böyle görür. Sorumlulukların başında kendisini baş sorumlu kendisini bilirsin ve baş sorumlu olarak kendisini çekip gider. Herkes evinin önünü tutursa mahalle. Her mahalletemiz olursa, şehir her şehirtemiz olursa, bütün ülke her ülketemiz olursa, bütün ümmet de Cenab-ı Ra'bul-Alem'in izleri, kendi mesuliyet alanından başlamak üzere çevresini, etrafını Allah'ın boyası ile boyamaya çalışan ve bu konuda Allah Teala'nın lütfuyla başarılar elde eden kullarındaneyiz. Bunun Önümüzdeki dersin inşallah 34. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.